Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Günaydın abi. Günaydın abi. Evet öncelikle tabi Dünya Kupası ama arada tenis gibi olaylar da var herhalde. İlginç bir hafta sonu. Özellikle yarın için 3 tane büyük organizasyon çakışıyor. Biri Dünya Kupası tabi bugün yarın Cay final maçları var, ikişer maç. Pazar maç yok niyoptasında. Ee, Wimbledon'da normal şartlarda yani yağmur falan olmazsa yarın e, tek kadınlar finali var. Ee, ondan sonra da e, bir de sonra bisiklet turu başlıyor, Bisikletin en büyük organizasyonu başlıyor. Evet. Yine yarın böyle üst üstü yani şey bu hafta sonu. Sabah oturdum 11'de televizyonun karşısında falan <gülüyor> e, neredeyse öyle ya da işte biraz daha geç oturup. İşte bisiklet, tenis falan. da izlenme imkanı bulabilir yani. E, Sporsiyonlar hatta biraz daha karıştırıyorsa başka organasyonlar da bulur yani. Çok böyle şeyler evet. Ama işte bir sürü büyük turnuva şeye denk getirmemeye çalışıyor. Hani bu Dünya Akdatı'nın en azından bir bölümüne denk gelmesin diye düşünüyor e, turnuva. Yoksa izlenelik oranı düşüyor. ve işte Fransa turunda da o Bazen Haziran sonu başlar, bazen Temmuz Temmuz başı. Mesela bu sene dikkat ettiler, Temmuz'un başına getirdiler. Dünya Kupası'nın bir haftası ama maçların önemli olduğu, sayısız olduğu bir hafta. Çünkü işte bugün iki maç var, yarın iki maç var. Sonra dört maç kalıyor zaten. O yüzden her gün maç yok. Böyle bir hafta olacak Fransa turu için. Öyle. Dünya Kupası ne zaman? Final? final bir sonraki pazar günü Ge gelecek pazar değil mi? Evet yani işte bugün yani çeyrek final maçı var. Yarın 2 çeyrek final maçı var. Çarşamba Perşembe günü bir ay yarı final maçı var. Ee, bir sonraki cumartesi günü üçüncülük maçı ki hani turnunun belki ne, önemli en azından en maçlarından biri ve öbür pazarda final maçı var. Yani pazar pazartesi salı e, cuma günleri maç yok mesela artık zaten çok az maç kaldı. Evet, şimdi e, be, istersen önce e, Wimbledon'u ve Fransa turunu e, bir ele alalım. Sonra da Dünya Kupasıyla e, hazır şeye de geçerken, yarı finallerin ilk maçlarına geçerken bugün. onlar istersen bitirelim. Tamam, böyle yapalım. Wimbledon, madem yarın tek kadınlar finali var demiştik, onlarla devam edelim. Evet. Bir sürü favori ismin erken turlarda eğlendiği bir turnuva oldu bu. Ama finalde tanık bir yüz var yine. Serena bildiğimiz. Dün sürpriz yarı finalistten yarı finalistlerden Czech Petra Kvitovayı iki sette emmiyip başardı Serena. Hani bu hani yarı gelebilen belki tek böyle e, e, şey isimdi favori isimdi. E, diğer bir önemli isim yarı finalde. E, bir dünya salımsın bir numaralı sen de bilmişsin rakip olacak isimde Zvonareva Verazov'un nereye va sürprizsin turnuvanın sürpriz isimlerinden Bulgar Pironkova ile oynadı genç tenisçili ama Zvonareva da ilk seti verdikten sonra maç almayı başardı onda daha önce Grand Slam şampiyonluğu var yani bilmişsin karşısında biraz daha tecrübeli bir isim olacak ama şöyle hani bakıyorum önceki turlara işte Justinian zaten klasırsa düşmüştü dördüncü turda elendi Maria Sharapova son 2-3 yıldır zaten çömenin başarısı yok o Serena Williams elendi ee, işte son dönemlerde çıkış yapan polonyalılar Advanska Çinli Naliyi elendi yine dördüncü turda bir sürü önemli isim yani burada gelemediler biliyorsun yani Ivanovic'i, Yankovici'yi hiç saymıyorum bile Venus Williams da daha önce bu turnumunda 5 şampiyonluğu bulunan Venus Williams, Williams işte Bulgar Plonkova inildi. Çeyrek finalde. Yani Plonkova turnuvanın sürpriz isimlerinden biri yani. Dünyada 82 numara. Buraya yarı finale kadar geldi. Herhalde bu sonuç onun işte ilk 30'a e, 40'a girmesine yetecektir. Evet. Büyük bir sıçrama evet. yapacak yani. <gülüyor> evet öyle gözüküyor. Kadınlara durum böyle. Erkeklerde ise e, Tabii çok büyük bir sürpriz vardı. Bu turnumada son 7 yıldır bundan önceki 7 yılda finale oynayan ve 6 şampiyonluğu bulunan Roger Federer çeyrek finalde elendi. Çeyrek finalde şey, Thomas Derdik'in karşısına çıktı Federer ve setlerde durum 1-1 bir bir olduktan sonra tamamen temposu düştü. Sanki böyle bir hani Sakatlığı varmış gibi ya da şeyini yitirmiş gibi, konsantrasyonu yitirmiş gibi oynadı ve direnemedi yani geri kalan iki sette. işte belki Karayen'in en büyük galibiyetlerinden birini elde etti federal karşısında. Yani İsviçre'yle teniz çatırlarsak geçen hafta turnuvanın birinci turunda da soğuk terler dökmüştü. Birinci tur maçında Brezilyalı rakibi karşısında, evet. pardon Kolombiyalı rakibi. karşısında Faya karşısında ve iki seti vermişti üçüncü sette Faya 4 e, durum dört dörtken Federer'in servisini kırmak üzereydi kıramadı beşinci sette e, maç, dördüncü sette maçı kazanmayı yeni yaklaştı olmadı sonra da e, yani morali bozulup maçtan düşmüştü yani bir uyarıydı belki Federer için hani uyarının ne kadar doğru oldu ve İsviçeri tenisçinin aslında Önceki yıllardaki formunda olmadığı ortaya konmuştu. Belki de tepe noktaya, pike ulaştı. Yani bundan sonra artık yavaş yavaş düşüşe de geçiyor olabilir mi? Yani şuna Fede. baktığımızda zaten herhalde Federer'in tepe noktası 2007, o evet. olabilir 2006-2007. 3'er yani grand Slam kazandığı, müthiş bir üstünlük, rakiplerine müthiş bir üstünlük kurdu. Yani, Oylangaros dışında da. ...kim turnuvaları kazandığı... ...her yıl 8-10 turnuva kazandığı yıllardı... ...2007'den sonra biraz Nadal'ın... ...ona dahi direnmesi... ...biraz onun konsantrasyondaki bozukluklar... ...yani bir düşüş yerlisi oldu... ...geçen yıl tekrar bir çıkış yaptı... ...Nadal çünkü sakatlandı... Roland Goros'u kaybettikten sonra... ...bir de bir ailevi problemler vardı... İşte annesiyle babasının boşanması vesaire... ...zihinsel problemler yüzünden... ...Wimbledon'a katılmadı... ...Tederer tekrar bir numara oldu... Amerika çıktı finale yükseldi. Bu yıl Avustralya'yı kazandı. Ama belki de hakikaten bir ufak çıkış yapmış tekrar. Şimdi ufak çıkıştan tekrar bir iniş eğrisine geçmiş olabilir. Aslında bundan doğal bir şey de olamaz yani. Evet, evet. Hele böyle bir bireysel sporda kaç yıl en üst noktada kalabilirsiniz ki yani 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl yani 10 yıl çok istisnai bir örnek. Hele bugünün bu tabii ki spor dünyasında. İşte şimdi diyecekler ki 1950'lerde bilmem kim vardı. Falan. Ama o zaman spor amatör. Yani şunu düşünelim. Hani olimpiyat şampiyonu olan sporcu profesyonel oluyor. Bir profesyonel spora geçiyor. Daha sonra onun yarıştığını görmüyoruz. Tennis sizin de aynı durum söz konusu. Yani yetimişe kadar, 69'a kadar. Birçok önemli isim teniste Profesyonel oluyor. Belki meydan biraz da amatörlüğü Sürdürüme yakın isimlere kalıyor. Federer yani aslında düşündüğümüzde işte 2003'te Wimbledon'i kazandı. 2003 kasımında dünyada ikinci numara olmuş ee, dünya sıralamasında. 2004 Şubat'ta bir numara oldu ve 2008'in Temmuzuna kadar bir numara kaldı. Dört buçuk yıl, aralıksız, hiç ara yok. Evet. Zaten akıl olmaz bir istikrar ve başarı. Performans evet. Bundan sonrası çok normaldir. Evet. Nadal'dan ne, ne haber? Ee, Nadal iyi şöyle yani 1-2 zorlandığı maç oldu. Ee, ama yani şey o Fransa açıkta gördüğümüz hani formunu yakalamış N Nadal'ı burada izledik. Aslında zaten Federer de Berdi'yi ilk 4 seri başı Yerifene'yle yükselmiş. Evet. Evet. Federer Djokovic'de oynayacaktı. Nadal'da Andy Murray'le oynayacaktı. Şimdi bugünün programı saat 15'ten itibaren önce Berdy Djokovic ardından da Murray-Nadal maçları var. Ee, tabii hani Britanyalılar diyelim çünkü Murray coach. İngiliz değil. <gülüyor> Hep bir Birleşik Krallık'tan bir <gülüyor> şampiyonluk görmek için umutlanıyorlar yıllardır. Ya da en azından bir finalist. ...onun için Murray'e müthiş de bugün... ...Nadal maçında... ...iki tane çok iyi maç olacak bence çok... ...maçlar uzayabilir de öyle beş ...maç izleyeceğimizi düşünüyorum... Murray de rahat geldi doğrusu yarı finale... Djokovic ...bir takım... ...yani antrenör değişiklikleri... ...hafif sakatlıklardan dolayı... ...çekmişti o da formunu bulmuş gözüküyor... ...yani verdikten bahsetmeye gerek yok... ...çok iyi dört maç... ...iki maç izleyeceğiz... Ee, yani normali Djokovic'le ile Nadal'ın finali oynaması. Sıralama evet. gereği de böyle. Şey, ee, peki kim ee, kazanır? Nadal mı? Nadal alır bence. Yani o tekrar moral, tempo hepsini bulmuş gözüküyor. İşte Fransa çıktı. Set vermeden kazanmıştı. Değil mi olmuyorsam. Ee, yani bir ay önce. E, Çin tabi tam ona uygun kort değil. Ama yani o kondisyonunu e, vuruş hızını tuturduğu zaman direnmek zoruna. Yani böyle bir turnuvada. E, i̇ki sene önce de Federer'in müthiş bir maçtan sonra geldiğini hatırlıyoruz. Yani üç kez final yapmıştı zaten. Bir tek de geçen sene bu hani hem ailevi problemler hem bazı fiziki sıkıntılar Nadal'ın bununla katılmasını bile engellemişti. O yüzden göremedik. Şimdi eski Nadal var. E, turnuva sonrası şöyle bir değişiklik olacak. Nadal'ın bir numarık yeri garanti ancak Roger Federer numaradaki yerini de kaybediyor. 2003 Kasım'dan beri ilk kez. Ee, ne yapar? 6,5 yıl mı? Evet. 6,5 yıl hatta daha da fazla. 6 yıl 8 ay sonra. Ay, 3, evet. 3 numaraya düşmesi garanti. Djokovic onu geçecek çünkü. Ee, yani yarısında yükselmesi bile Djokovic'e biraz puan kazandırdı. Geçen yıl çeyrek finalisti. Federer ise şampiyonluktan çeyrek finali düştüğü için e, sanıyorum... 1440 puan 1640 baya puan kaybediyor 1640 puan olabilir ee, en az yani Djokovic bu tur delense bile 20 puanla geçecek Federer işte bu da zaten bu düşüşün sinyalleri olacak. Ee, peki birazcık daha de... Yani e, bugün de pazar günü evet, ilginç. bir de e, Fransa turuna da kısaca göz atsam onu daha e, sonra 20 gün sürecek çünkü daha Tabii sonraki hafta. haft haftalarda e, takip edebileceğiz yani, yani bundan sonraki e, 4. pazar sona erecek evet. öyle düşünelim yani 4 hafta sonu bir 3 hafta içi oluyor aslında 21 etap ama 2 de dinlenme günü olduğu için bir cumartesi başlıyor dördüncü pazar bitiyor. Tur, bu sene zaten Fransa turunun işte böyle bir bisikletin tartışmasız bir numaralı organizasyonu olduğu için böyle uluslararası hale getirme çabası çok uzun yıllardır var. Hani hep komşu ülkelerden başlar. Bu sefer de Hollanda'dan, Hollanda'dan başlıyor. Hollanda'dan, Rotterdam'dan başlıyor evet, Belçika'dan geçecek, Brüksel'den geçecek. O Kuzey Fransa'dan e, Fransa'ya girecek. Ondan sonra e, saat yönünde Alpler dolaşarak trenler inecek ve ee, yine Paris'te sona erecek. Ee, 20 e, 25 Temmuz'da. Şimdi gözler tabii iki önemli ismin üzerinde. Biri geçen yıl şampiyonu Alberto Contador. Diğeri daha önce 7 kez şampiyon olmuş. 38 yaşındaki Lance Armstrong. Ee, geçen aynı takımdalardı. Takım için bir çekişme vardı. Bu yıl farklı takımlardalar. Contador, Astana takımında devam ediyor. Kazak sermeli takımda. Ee, ama Armstrong kendi çabasıyla da bir e, Amerikan takımı kurdurttu. öyle diyebiliriz. E, Radio Shack sponsorluğunda çok hani kadrosu sıkı iyi bir takım ama turun turdaki daha etaplarını onu tabi işi biraz Kontador'un leyine geliştiriyor. Doğal tabi o da kariyerinin zirvesinde olan bizim geçen gördük. Hani bu daha etaplarında falan ama direnebilecek tırmanma etaplarında ona direnebilecek fazla isim yok. E bir de yaş faktörü var. Yani 38 yaşında bu kadar zorlu bir e, bisiklet turunu kazanmaya çalışmak zaten başlı başına bir cesaret gösterisi. Yani ikinci bile olsa bence çok büyük başarı e, olacak. Yani kazanırsa diyecek kelime bulamıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle diyelim Armstrong için. E, bir da bir yan faktör olacak. Örneğin Luxembourg'lu Schleck kardeşler var. Andy ve Frank Schleck. Ayrıca Amazon'un takımında hani onun bir e, zafiyet göstermesi halinde e, birkaç önemli isim var. Sloven Brakovic örneğin son haftalarda çok formda. Mesela bir alternatif isim olabilir. Amerikalı Liepaimers. Sen yani o takımın alternatifleri var. Böyle isimler var. Bir de bir ay önce biten, bir beş hafta önce biten İtalya Bisiklet Turu tarihi bir tur oldu bu sene. Programda pek konuşamadık ama işte kar yağdı, çok zor etaplar, yağmur, çamur müthiş, efsane bir Italia turu oldu. O turu kazanan İtalyan Ivan Basso da ki bir dönem doping cezası yüzünden yarışamamıştı. Fransız turunu kazanmaya geliyorum açıklaması yaptı. O da iddialı. Bakalım göreceğiz yani iki ismin üzerindeyken gözler bir, en azından ilk iki haftada sürpriz bir isim ön plana çıkabilir. Evet, Lance Armstrong ayrıca da şey açıklamış galiba. Bu benim son katılacağım büyük turnuvum demiş ya da bisikletim evet. bırakıyor öyle bir şey söyleyeyim. Son Fransa turu. Sezonun geri kalanında da herhalde çok ufak tefeksi kaç yarışta yarışır. Aslında o bir işte hani o profesyonel spordaki şeylerden biri. Yani bir tekrar böyle bir e, şey yaratıp e, Amerika'da iyi bir takım kurdurtup hani onun promosyonunu Hı. yapma görevini de üstleniyor. Şimdi Red Şek, Devam ederse mesela yatırım yapın. Bu Amerika'da bir sürü radyonun sahibi olan bir ağ galiba Red Oşek. Yani, e, herhalde bir sürü eyalette radyosu olan bir medya grubu. E, hani bir yıllık değil birkaç yıllık yatırım olmasını o da isteyecektir. Çünkü hani, takımda zaten başka sporcular da var. Bir nevi onun promosyonu da aslında. yani Hem tabii kendi bireysel kariyerlerini burada ama o da söz konusu. Evet, bunu da bir mümkün olduğu oranda takip etmeye çalışalım. Peki, son olarak da Dünya Futbol Kupası'nın durumuna birazcık bir değerlendirmesine bakalım. Evet, bugün iki çeyrek final maçı var dedik. E, 17'de Hollanda ile Brezilya oynayacak. Yani günün maçı zaten o, hiç şüphesiz. E, aslında genel olarak güzel futbol oynamaya çalışan, e, futbol severlerinin gözdesi olan iki takım. İşte dünya kupası Avrupa şampiyonlarında hani Türkiye'de de sorsanız birçok kişi işte Brezilya tutuyorum, Hollanda tutuyorum der çünkü hani iyi futbol oynamaya çalışır bu takımlar, şeyli yetinmez, hani skorla yetinmez bir tek ama burada bu kupada o iki bu iki takım bile biraz farklı gibi yette yani açıkçası söylemek gerekirse Brezilya takımı böyle sanki hani kupayı kazanmak için tasarlanmış bir takım gibi öyle gelmiş yani böyle fizik gücü çok yüksek oyuncular böyle yapılı, ee, evet doğru çok ayağın hakim oyuncular da var. Ama savunma güvenliği ön planda. Ee, hani gol yapmamak önemli amaçlardan biri. Bunun için işte, topa hakim olup e, rakibin topu engel oluyorlar. E, ama çok hızlı oyuncuları var, becerikli oyuncuları var ileride. Şey bulunca da, bir boşluk bulunca da rakibin rakip falan da çok hızlı çekildi, kaleye gidip golü buluyorlar. Böyle bir Brezilya izliyoruz. Ama hani böyle işte sağda biraz cambazlık yapalım. Arka arka 32 pas üzerinden cezalına yakın işte bir topuk pası göğüsle indireyim. Röveçlete atayım. Evet, Ama hı. bunları çok göremeyebiliriz bu Brezilya takım. Görmedik yani şu ana kadar. Ama her zaman Brezilya'da tabii teknik kapasitesi yüksek oyuncular var. İşte bu Kaka var. Fabiano var. Luis Fabiano. Alves çok ilginç bir oyuncu. Robinho var. Brezilya sonuç alıyor şu ana kadar. Eee Hollanda'da öyle yani son 5-6 yıl Hollanda aslında biraz daha böyle e, şeye dönüştü. Ee, biraz daha sade bir takıma dönüştü. Yani yine iyiler, topa hakimler, o bildiğimiz pas akışını sağlıyorlar ama hani skora daha az gibi Hollanda Tabii hani önceki şampiyonlarda uğradıkları hayal kırıklıklarının ben bence payı vardır bunda yani çıkıp böyle 5 gol atarlar sonra bir sonraki maçta evet fena altlarla elenirler yani böyle bir, tabii yani üst üste sanıyorum dört büyük turnava da penaltılar elendi Hollanda. Ee, yani 92 Arpa Şampiyonası, 94 Dünya Kupası, 96 Arpa Şampiyonası ve 98 Dünya Kupası. Evet, bunu yapmak istemiyorlar bir daha. Hatta artık. 2000 Arpa Şampiyonası düşününce 5, evet. 5 turnağı. <gülüyor> penaltılar da kaybetmişler. Ee, 98'de de yarı finalde güzel bir maçtan sonra Brezilya inmiş, Penaltılarla Brezilya inmişlerdi. Çok güzel bir birbirlik maç atılıyorum yani skor birbirde ama karşılıklı kaçan pozisyonlar kalecilerin kurtarışları kıtan e, sıkı bir maç olmuştu işte hani Ronaldo ve Darmk gibi iki oyuncunun olması bile her iki takımda durumu özetliyor zaten e, Brezilya tabii işte zor gol yiyor İngilanda da zor gol yiyor e, ama hani çok fazikçilikli Brezilya takımı e, yani bu turnuvadaki herhangi bir takımla. Göz köpüse rahat çarpışır. Ee, orada keyif olan ilerideki oyunculara ne yapacağız? Şimdi Hollanda'da mesela verim vermesi garanti problem var. E, ya Robben var. Evet. E. Sakat başladı turnuvaya. Hani bir önemiye başladığında Slovakia maçında iş çözen isim oldu. Bir hareketle. Çünkü çok olan, sıra dışı bir form grafiği tutturdu. Bir sezondur. Pyramistede sezonun oyuncusuydu. Müthiş oynuyor. Şimdi Brezilya takımında e, bu tip oyuncularda biraz sorun var. Mesela Kaka iyi, gibi, iyi bir sezon geçirmedi. Hep sakat sakat oynadı. Burada da böyle arada parlıyor. E, Luis Fabiano herhalde kafasında biraz gol krallığı var. E, o yüzden bu listeye giriyor. Daha ben, böyle... bencil de oynuyor biraz galiba. E, evet yani gol atamayınca böyle giriyor gibi. Sanki çünkü işte dünya kupasında 5 gol attınız mı? gol kralı olabiliyorsunuz. Geçen kupada 5 goldü. Gol e, şimdi 3-4 olan oyuncular onu da düşünüyorlar takımın sıra. Evro biniyor. Yine çok kötü bir sezon geçirdi. Kadroya girmek için ülkesine dönmek zorunda kaldı. Santos'ta oynadı. E o da çok iyi değil. E, bu yüzden Brezilya'nın bence ileri ucundaki oyuncular e, ne yapacak? Yani onların bu maçtaki verimi şeyi çözecek. Yani üç pozisyon bulup içinde atarlarsa ki bulacaklardır pozisyon. E, şey olacak yani. Brezilya'nın karşısını durmaya pek imkan yok. E, Aksi da böyle. Yani işte bir bir falan yani uzatmaya giden maç olabilir. Kafa kafaya bir maç izleyeceğiz. Evet, bu bugünün e, temel maçı o. Peki e, şeyde e, ikinci maçta Uruguay ile Ghana arasında akşam 21:30'da değil mi? Aynen öyle 21:30'da. Turnuvanın sürpriz takımları diyebiliriz. E, Uruguay ile Ghana. Uruguay 40 yıldan beri ilk kez çeyrek finalde. Yani 1970'te. Yarı finali ee, Ya O tarihten sonra içeri finali bile çıkamadılar düşünün. Yani katılamadıkları kupalar var. Ghana ise ikinci kez dünya yapmasına katılıyor. Aslında futbolun ilk parladığı Afrika ülkelerinden biri. Yani 1960'larda, 70'lerde e, çok kez Afrika şampiyonu olan bir ülke. En genç takımlı, kupanın en genç takımıyla sahada e, doğrusu şu kadar böyle hani en renkli oyun oynayan takımlardan biri grupta da işte e, Sırbistan'ı yendiler, Almanya'ya direndiler, gruptan çıkınca ABD'ye elediler. E, Sıka bir takım zanneder e, ama Uruguay çok organize oynuyor. E, şu ana kadar sadece bir gol ediler, e, alt pozisyon veriyorlar. İleride de hakikaten bu turnuvaya damga vuran iki isim var. Diego Forlan, Luis Suarez... E, ki forvet'in şu ana kadar oynadığı verimli ve becerikli oyun bu maçta da bence etkili olacaktır. Yani evet. asfaltı bir Uruguay galibiyeti. Evet. Şu anda gözüken. Burada taraf tutmakta da güçlük çekebiliyor insan. İkisi de iyi takımlar hoş ve işte Afrika'nın tek temsilcisi de Gana diye insan ve son derece genç bir takım olduğu için de Gana'ya sempati gösteriyor. Ha, ben, sempati ben olarak, ben tahmin mi? olarak ben Uruguay'ım kalanacağını, turu geçeceğini tahmin ediyorum en azından ama hani Gana çıkarsa daha hoşuma gider yarı finale. Aynen öyle. <gülüyor> Benimki <gülüyor> de öyle. Evet. Yanın, o, yarın da işte öbür iki yarı final maçı var. Tabi şeyde beşteki e, Almanya-Arjantin maçında olacak bütün gözler. Yani o maçın galibini birçok kişi finalist takım da çıkar oradan. Gözüyle bakıyor. Hakikaten kıran kanalı maç ayırt etmek mümkün değil. Ben yani penaltılara falan gidebileceğini rahatlıkla düşünüyorum. Böyle 2-2 golli bir beraberlik. Ee, penaltılar deyince de tabii Almanya gidiyor akıl. Çünkü Dünya Kupasında 4 kez penaltı atışlarına kalıp hepsinden galip çıkan bir takım Almanlar. Yani bu Peki, işi iyi 86, çalışıyorlar yani. 90 ve 2006 en sonunda işte Arjantin'i elediler 4 yıl finalde. Hani bir penaltıyı zaten iyi atar Alman oyuncuları. yatarayım atar değil mi? Şu yani öyle ters köşeye atırayım falan yok. Hani kenara ve o e, şeye orta yükseklik atarlar. Kurtarabiliyorsa kurtarsın kaleci. Yani kalecinin kurtarmasının az olduğu yere atarlar. Sonuçta alırlar. E, genelde Alman kalecileri yani iyi kaleciler oluyor Alman ilk takımlarından. Onlar da bir tane kurtarıyorlar. E, i̇ş bağlanıyor zaten. Eee Bakın çok renkli ve güzel maçı izleyeceğiz. Meraklı evet. bekliyorum. O da yarın 17'de değil mi? 17'de. Yarın 21.30'da da i̇spanya Paraguay maçı var. Bence bu turun en şey maçı. En rahat maçı. Yani Paraguay'ın bu turu geçmesi çok büyük sürpriz olacaktır diye düşünüyorum. İspanya turnu oyuncusu birçok kişinin favorisiydi. Ben sakatları ve kilit oyuncuların formsuzluğu yüzünden sıkıntı çekeceğini düşünmüştüm. Çok sıkıntı çekti ama formları artıyor. Yani artıyor evet. Daha yükseliyor giderek. Portekiz maçının ikinci arasını bile daha iyi oynadılar. Yani İngiliz'de bile maçın ikinci arası canlandı. Bir de herhalde Torres'i artık oynatmayacaktır diye düşünüyorum. Teknik direktör e, Del Bosque. E, her maç daha iyi oynuyorlar. Bu diğer takımlar için büyük tehlike Çünkü İspanya oyununu oynamaya başladığında yapılabilecek şey çok az. Yani arda ar 15 pas 20 pas hatta daha fazlası yap yapılıyor artı puan alma imkan yok. Tık tık tık, tık dolaşıyor. Evet, Biraz ondan sonra da presizyon bir e, gol de atabiliyorlar. Evet ve müthiş formda bir David Villa var. Çok yani gördü anda vuruyor ve köşeleri görüyor. E, orada hiç kaleninize kalıyor artık. Şu anda dört golle e, en çok gol atan 3 oyuncudan biri turnuvada. E, yani işte Torres formsuz. Onun yanında Görente ikinci rauna girmişti Portekiz maçında. O da oynarsa Diğer oyuncuların da hafif yani İspanya rahat soru diye düşünüyorum. Sonra müthiş bir yarı finali diyeceğiz tabii. İspanya, Almanya, Arjantin maçının galibiyle oynayacak. Ee, süper bir yarı olacak diye düşünüyorum. Evet. Bunu takip etmeye e radyodan da devam ed edeceğiz. Evet. Haftaki de işte belki Hı. pazartesi ya da yarı öncesi mesela çarşamba-perşamba yarı finaller var. Belki çarşamba yarı finaller öncesi konuşuruz. Evet, tamam. Peki çok teşekkürler Alp. İyi yayınlar diliyorum. görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor